Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel aqibatü lil mutteqim Ve salatu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Bismillahirrahmanirrahim İnna allaha yأmur bil adli wal ihsan ve iytaa idil qurba ve yenhaa anil fahşai wal munkeri wal baul Ya'idukum la'alakum tazakkaroon Sadakallahu l'azim Ve bellona rasuluna annabiyyul kareem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 Bizi kalben ve ruhan zatı akdesine bağlı kullarına salihlere ilhak eyle diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, hadis-i şerifin devamını da tamamlayayım, adalet bahçesine geçeceğim. İslam'ın bekasında ikinci mesnet ve kaide İslam adalete dayanır. Zulmü kat'iyetle haram kılmıştır. Hadis şöyle devam ediyor: Ve innel ulama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 Okyanuslardaki balıklar istiğfar ediyor. Allah'ın Resulü sahih hadiste böyle buyuruyorlar. Devam ediyor hadis-i şerif. Ve innel ulema'e verethetul enbiye. alimler peygamberlerin varisleridir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Yani naçiz halimizle kürsüdeyiz. Size Resulü zişanın getirdiğini tebliğ ediyoruz muhterem Müslümanlar haddimiz değil ki ben diyelim ya. haddimiz değil haddimiz değil ki ben diyelim muhterem mümürler fahri kainatın getirdiği sahabenin bize aktardığı tabi'in ve tebe'i tabi'inin bize saçtığı nur ve ışıklar eyme-i müştehidin ve evliya ve sülahanın koyduğu eserler ve nur ibareler bizim ışık kaynağımızdır Onların onların koyduğundan bir şeyler kabımız aldığı kadar alıyor, sizlere aktarıyoruz. Kıymetli kardeşlerim natif olarak söylüyorum. Bizimki komisyonculuk asıl ilmin sahibi onlar. Eğer ihlasla aktarabiliyorsak Rabbimiz ecel ihsan buyuracak. Karşılığında bir şey beklemeden ümmeti Muhammed'i sırf ihya manasında, talim manasında kürsüdeysek Rabbimiz bize bir komisyonculuk, ihlasımıza karşılık ecil lütfedecek Teala. Yüce Allah'ım sen bize, hani nas arasında bir söz var muhterem Müslümanlar. İslam'ın şartı beştir, altıncısı haddini bilmek derler. Çok tatlı bir şey, çok tatlı bir şey. İslam'ın şartı beştir, altıncısı haddini bilmek. Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz, Cenab-ı Haklıkızül Zülcelal haddimizi dilmes şerefinden bizi mahrum etmesin İnşallahu Teala. Kıymetli kardeşlerim, alimler gerçek ilim adamları, Peygamberlerin varisleridir. İnnel Mbiya'e hadisi bitiriyorum. İnnel Mbiya'e Lem yuverisu dinaran weladir hemen, welakin varasul ilme, fman akhdehu fakat akhde bi hazin Peygamberler, embiayı ızam hazaratı, mal, mülk, altın, gümüş, para bırakmadılar miras olarak ancak elim bıraktılar. Allah'ın Yüce Resulü, vefatından birkaç gün evvel Ayşe Validemize, Ya Ayşe yastığımın altında altı dinar var, onu fakirlere yoksullara, yetimlere dağdını ver buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. 6 dinar yani 6 lira. 63 yaşından kalan yastığının altında 6 altı dinar muhterem ömerler. Ayşe validemize ertesi gün soruyorlar. Şöyle biraz kendine gelmiş Resulullah Efendimiz, "Ya Ayşe, sana dün bir şey söylemiştim. Vallahi ya Resulallah sizin hizmetinizde meşgul olacağım diye onlara el atma zamanı ve vakti bulamadım. Beni bağışlayın. Hemen bu işi yapıyorum dedi Ayşe validemiz. Gönderdi dağıttırdı. Allah'ın Resulü buyurdular ki ya Ayşe başımın yastığımın altında o altı riyal durduğu halde Rabbime vasıl olmaktan Allah'ıma sığınırım buyuruyorlar. Ya ya ya yattığımın altında o altı riyal bulunduğu halde Rabbime kavuşmaktan Allah'a sığınırım buyurdular bir peygamber olarak. Şu halde enbiya enbiya mal mülk mirası değil elim mirası bırakmışlardır. Femen akhadahu faqad akhadha biha zın Bir yetimse eğer ilimden nasip aldıysa İslam'dan, peygamber mirasından büyük nasip aldı demektir. Gençler, vatanın, memleketin aziz evlatları, nafi, fayda verici ilim tahsil edin. Ve, ve bu ilim tahsilinden maksadınız, etiket sahibi olmak, makama geçmek olmamalı. Karşılığında madde temini diye bir şey katiyen düşünmeyin. İslam'ın ihyası ve bu necip milletin hizmeti diyerek, İlim tahsil ediniz. Mükafatınız büyük, akıbetiniz mutlaka hayır olacaktır. Hele hele tefrikadan, selefe sövmekten, etrafını tahkir etmekten azami derecede sakınınız. Tembih ediyorum gençler. Peygamber Efendimiz, ashabı, eyme-i müştehidin, evliyayı arifin Allah dostlarına karşı saygınız sonsuz olmalı şu kadar olmalı bu kadar olmalı demiyorum bakınız sonsuz olmalı çünkü Allah'a saygı ne kadar mühimse Allah'ın dostları ve evliya ve ricalullah'a saygı da bir o kadar mühimdir çünkü Allah dostları Bukhari hadisi muhterem müslümanlar Bukhari hadisi şöyle başlıyor mübarek hadis hadisi kutsi Men adali velin fakat bil harp. bir kimse benim veli kullarından benim ricalimden benim dostlarımdan birine düşmanlık iddia eder düşmanlık ilan eder aleyhlerimde kıyam ederse ben ona harp ilan ederim diyor Allahu zulcelal ben ona Buhari hadisi ben ona harp ilan ederim diyor Hacı ve hocamız kabri cennettir muhterem mümirler. öyle hüsnü zannediyoruz koca üstad hayatı boyu böyle derdi hayatı boyu bütün sohbetlerinde bunu tekrar ederdi şirk ve küfürden sonra günahların en büyüğü faiz yemek evliyaullah'a taş atmak derdi neye mi kapı caminin muhterem cemaati. neye mi Zira Kur'an'ı ı Kerim'de Cenabı Halık-ı Zülcelal "Ey iman edenler, eğer müminlerseniz faizi terk edin. Felem ta'f, felem fe'alû fezenû biharb min Allah ve Resûl'ü. Felem fe'alû fezenû biharb min Allah ve Resûl'ü." Eğer faiz yemeye devam ederseniz Allah ve Resûlüne harb hazırsınız faiz bu kadar korkunç ey hocam bugünün iktisadi hayatı ticaret ve alışverişi faize dayanır faizsiz bugünün dünyasında iş görmek mümkün değil kokmuş çökmüş tefessük etmiş teaffun etmiş sistemlerde maalesef durum böyledir muhterem müslümanlar ama İslam, İslam fahri kainatın dilinden bir dirhem faiz 33 zinadan eşettir diyor ve Kur'an-ı Kerim kelâm ilahi, ilâhî feillem tef'alû fe'ezenû bi harbim minallâhi ve rasûli eğer devri evvel evvelki devri cahiliye faizlerini almakta ısrar ederseniz Allah ve rasûlüne harbe hazırlanınız faiz için bu ayet kerimem Evliyaullah'a taş atmak, Ricalullah'ın aleyhinde düşünce, beyanda bulunmak. Muhterem Müslümanlar, hadisi kutsi, Bukhari hadisi diyorum. Men adali veliyen fegat azentuhu bil harp. Benim velilerimden bir kuluma, bir velime eğer bir kimse taş atarsa, adavet ederse, kötü söylerse ben ona harp ilan ederim buyuruyor Cenab-ı Halep Öyleyse yumurcak, vaktine hazır ol, belanı tam buldum demektir. Ama Akif'in dediği gibi bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, koca Akif böyle diyor. Belanı buldum, bu elde bir diyor. Ama bugün mü desem, yarın mı desem, yakın mı desem, uzak mı desem. Kıymetli kardeşlerim, ilim için, ilim için, semadaki yıldızlar kadar fazilet beyan eden söz var ama arife işaret kafi evet Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak neslimizden ehli Kur'an ehli ilim Allah dostlarının gölgesini eksik etmesin inşallah evet muhterem Müslümanlar İslam kıyamet sabahına kadar baki dindir dedik İkinci temeli çünkü sağlam te temellere, sağlam kaidelere dayanır. İkincisi adalettir Muhterem Müslümanlar. İslam beyinlerinize, Aziz Cemaat, beyinlerinize şelit çiviyle perçinliyorum. İslam adalet dinidir. Zulbü, zulmü, zulmü. En ağır müeyyidelerle mennetmiştir, nehyetmiştir. Muhterem üminler Kur'an-ı Kerim'de müteaddit ayat ilahiye. Ben şöyle serlafasını dersimin tezgin eden ayete mana vererek bazı hadislerde okuyacağım. İslam'da adaletin önemi üzerinde duracağız bugün. Evvela şunu söyleyeyim. Ecdat arasında eslah içerisinde şu konuşularak gelmiştir muhterem Müslümanlar. ''Bir kafir hükümdar, bir kafir hükümdar, adil olsa payidar olur, bir müslüman hükümdar, cebbar ve zalim olsa mutlaka sonu yakındır, yıkılacaktır.'' Evet, dikkat ediyor musunuz? ''Hem müslümanım'' diyor, ''hem zalimdir, vadesi yakındır, mutlaka ayak altına düşecek ve yıkılacaktır.'' Muhtemelen Müslümanlar, Tabii zulmün enva'ı zulmün enva'ı pek zulmün nevileri Kur'an-ı Kerim inneşşirkeli zulmün azim buyuruyor inneşşirkeli zulmün azim Allah'a ortak koşmak kainatın yüce yaratıcısı arşın sahibine ortak koşmak putların fanilerin önünde eğilmek Azim, azim zulümdür diyor Kur'an-ı Kerim. Nefsine zulümdür, hakikat ve hakka zulümdür. Oradan başlayınız. Rahmi maderde maya tutmak üzere olan bir yavruyu aldırmaya varıncaya kadar, muhterem Müslümanlar, bir mümin kardeşimizin hiç yok yere kalbini kırmaya gidinceye kadar, kainatta zulmün envaı sayılamayacak kadar çok. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri nefsimizi, etrafımıza karşı zulümden korusun, tevhik ve inayet ve hidayetini üzerimizde daim kılsın diye ilticalarımız daimi muhterem Müslümanlar muhterem kardeşlerim böyle olunca İslam 1400 senedir İslam 1400 senedir şu son devre gelinceye kadar hep galip gelmiştir hep muzaffer olmuştur hep güldürmüştür Tabii mevzii, mahalli bazı münferit ağlamalar olabilir, imtihan. Darul imtihandır dünya ama İslam hep satvetle ve izzetle gelmiştir. Şimdi de İslam alemini görüyorsunuz maalesef aziz cemaat muhterem cemaat şimdi de İslam alemini görüyorsunuz gözyaşları ağıtlar, kan ve barut Muhterem kardeşlerim, onun için ben cemaatime vasiyet üstüne vasiyet ediyorum. Yavrularınızı iman ve Kur'an nuruyla gül gibi yetiştiriniz oldu mu? Gül gibi diken. Hatta latife edeceğim, gerçi güller dikensiz olmazmış ama siz yavrularınızı dikensiz gül olarak yetiştireceksiniz Teala. Doktor Muhammed İkbal dev şair büyük filozof öyle diyor Müslüman baştan ayağa şefkattir, merhamettir acıma hissiyle durulur karıncayı bile incitmez diyor muhterem Müslümanlar nasıl olur ki Müslümandan şaki ve zalim çıksın böyle bir şey dünyanın seyriyle hiçbir devirde görülmemiştir muhterem Müslümanlar Ya. Aziz kardeşlerim, menkıbe anlatıyorum sizlere. Ya. Benim derslerde menkıbe anlatmama da tutulanlar var. Tahir hoca derste menkıbe anlatır diye. Ya hiç sormayın efendim. Hiç sormayın efendim. Ya şaştık mı şaştık yani. Seni sahabenin büyüklerinden Ebu Zernil Gufari, sahabenin büyüklerinden Bilal-i Habeşi'ye bir gün kara karının oğlu deyivermiş muhterem Müslümanlar Ebu Zernil Gufari, Radıyallahu anh Hazretleri Bilal-i Habeşi'ye bazen büyük insanlar da kusur işler muhterem Müslümanlar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 Vilayet i İslam, muhterem Müslümanlar. Ebu Zer, ashabın dördüncü iman edeni erkeklerden, muhterem buhari Bukhari-i Şerif'te, babu imanı i̇man diye ayrı ve müstekil bir bab var. Bukhari-i Şerif'te haberiniz ola. Asahkul Kütüb, Ba'del Kur'an. Kur'an'dan sonra kitapların en sahihi olan Bukhari-i Şerif'te, Ebu Zerin el-Rifari'nin iman bahsi diye Huzusi bir bab var. <gülüyor> Ve selamun aleyke ya Rasulullah diye tahiyyeyi İslam'u Resulullah'a ilk veren benim diyor. Muhteremimdir. Peygamber Efendimiz'in huzurunda şahadeti hadisesi uzun. Zamanım çok dar. Özür diliyorum. Şahadet getirdikten sonra hemen Haram-ı İlahiyye çıkıyor Kabe'nin gölgesinde.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 Bilali Habeşi Ebuzer bana kara karnın oğlu dedi ya Resulullah. Diyor boynunu bükmüş böyle. Peygamber Efendimiz Ebuzer'in de çağırdılar. Ya Ebuzer sende devri cahiliye kalıntıları var. Bunlardan yakın temizlen, tövbe et. Bilali Habeşi kardeşin de helalleş buyurdu Peygamber Efendimiz. Hatır için iş yok.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 Kıyamet sabahına kadar bu menkıbeleri anlatacağız. Ya ya Muhterem ünliler! Nihayet göz yaşlarıyla kucaklaştılar. Nihayet göz yaşlarıyla kucaklaştılar. Sarmaş dolaş oldular. Ve helallaştılar muhterem Müslümanlar. Ve ben ayeti kerimeye, adalet muzuğuna giriyorum. Es-sa'idu billah. İnna Allah yâmur bil-Adl ve-İhsan ve-Itaiz-ı-ıqrba ve yanhâ an-ı-Fâşâi ve ı Muhterem bu ayeti kerime Mekkidir. Mekkede nazil olmuştur. İlk nazil olduğunda Arapın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 şiir söylemekten haya eder utanırız demişler. Lafsındaki latâfet, lafsındaki intizam, lafsındaki şaşaa, lafsındaki güzellik, lafsındaki belagat ve ta güzel tanzim muhterem bilenleri hayretlerde bırakıyor ya. Hani bilirsiniz. Es'ainu billah ve qila ya ardu libi ma'iki وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَغُضِيَ الْأَمْرُ وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِي وَقِيلَ بُوْدَلِّ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ayet Kerime kerimesi nazil olmuştu ya Sure-i Hud'da muhterem Müslümanlar Sure-i nazil olmuştu ya Cenab-ı Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında bu ayet nazil olunca İmri'il Kıys'ın meşhur Arap şairlerinden İmri'il Kıys'ın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 mutarammemler <Gülüşmeler> kelam-ı ilahi ve Kur'an'ın lafzındaki saltanat dile böyle. Bir de manasındaki ihatayı düşününüz. Hey yüce Rabbim, Hey yüce Rabbim bizi Kur'an'ın ışık ve nurundan ayırma Allah'ım. <Gülüşmeler> Merkezinde 18 peygamber, kazalarında 4 nebi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 Efendim niye böyle yapıyorsunuz dediklerin de Asmalı Mescid'in hazirasında iki nebi mi? Metfun bulunurlar. Ya Sarı Yakubu öyle, üçleri öyle, yediler kabristanı öyle, musalla kabristanı öyle. Dünyanın yani seçkin beldelerinden biri muhterem şomalar ve Muhyiddin Arabi Hazretleri şecere Numaniyesinde Medine-i Münevvere'de vefat etti. Hattat Mustafa Efendi Erzurumlu Mustafa Efendi vefat etti. Kabri cennet olsun. Rabbimiz şefaatini amaçlar kılsın. Ben de Şecere-i Numaniye şerhiyle beraber var hocam demişti. Kendisinden Muhyiddin Arabi Hazretlerinin o noktadaki sözünü not edip vermesini, lütfetmesini söylemiştim. En nihayenin El-Bidaye ve En-Nihaye diye yedi, sekiz ciltlik büyük bir eser var, kitaplığımızda var muhtemelen Müslümanlar. Onun arkasına içerisine koydum o notları, duruyor. Evet, Cenab-ı Muhittin'i Arabi Hazretleri böyle buyuruyorlar. Resul-i hicretlerinde üç belde arasında muhayyer kılındılar. Medine-i Tayyip'e Şam-ı Şerif Bilâd-ı bir belde Konya o diyor. Konya idi. Şece i şeceri Numaniyede Kâf ı arabiyle ile, kafla değil kafla yazmış, Konya. Yani Konya'mız beldeyi muhayyeredendir edendir. peygamber Efendimiz'in hicretle, hicretle muhayyer kılındığı üç beldeden biri muhterem Hüsnüm Mevlana'mız, Mevlana'mız öyle diyor. Hocam yahu şu huyundan da bir türlü vazgeçmeyecek. Derslerde hep Muhittin-i Arabi Mevlana deyip duruyorsun. Muhtemememiler, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dostlarından birinin bürosuna, dükkanına bir yumurcak geliyor. 20-22 yaşlarında bir yumurcak geliyor. Hiç sormayın. Çok tuhaf bir şey. Rabbim sen muhafaza et ya Rabbi.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 Mevlana'mızın vefatından sonra Konya'mıza kadar gelmiş Molla Camii. Kabrinin üzerine yana koyarak gözyaşlarıyla Fatiha okumuş muhterem müslümanlar. 50 beyitlik falan mersiyesi var. 50 beyitlik falan mersiyesi var. Mersiyesi'nin başı Abidin Paşa Ankara valisi Abidin Paşa merhum Mesnevi şerhinde eserinin ön kapağına koymuş.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 onun yüce kadrine mesnevi eser olarak kafidir saltanatı manevisine ilim alemine mesnevisi kafidir eser olarak ve şöyle diyorum muhterem Müslümanlar peygamber değil Allah dostu velidir ama kitap sahibidir yani eser sahibidir diyorum muhterem Müslümanlar eser sahibidir evet mecalisi sebasıyla fihi mafihiyle divanı kebiriyle mektubatıyla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 Dest bugün kaldı gitti müterremimiler. Yalnız mesnevi için, mesnevi için molla camimiz, molla camimiz taherattan seslenerek öyle diyor bakınız. Arapça bilenler kifs edin bakayım. İnneni absar tufi nev rasul fi yedehil mesnevi, <Sessizlik> who he yaqul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 Cenneti ruhani Ahmet Mesnevi. Bahtiyar, bah, bahtiyar olan bahtiyar olan müminler için Mevlana sofrasından Mesnevi nimet olarak kalmıştır diyor. Ne mutlu o Mesnevi'yi okuyup da zevk alanlara. Molacani böyle diyor. Ve mersiyesini 50 beyitlik mesnevisini şöyle bitiriyor muhterem sunmalar. Her <gülüyor> ki hanet mesnevi ra subh-u şam mesnevi Ateşi duzakberu bada haram. Kim sabah akşam mesnevi okursa, cehennem ateşi ona haram olsun Rabbim diyor. Kim? Muhtemelen Müslümanlar. Ya. Bütün bunları ben, Mevlana'mızın manevi himmet ve nuruna vesile olsun diye söylüyorum. Muhtemelen Müslümanlar, vaat ettim söyleyeceğim. O mesnevide.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 Talebesine tıp öğretmek insan, mozü insandır biliyorsunuz. Tıp da mozü insandır. Eğer hayvanata kaçarsa o veteriner fakültesine geçer. Evet, tıp da mozü konu başlangıç ve sonuç insandır. E, doktorun doktor olması için insana evvela bilmesi lazım biyolojik bakımdan, dünyasını bilmesi lazım. Öyle olunca doktor mortla kadavrayı, cesedi yatırıyor ölüyü, ölüyü yatırıyor. Erkek olur, dişi olur bu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 mevlana müşriktir o bir estağfurullah. Muhteremimler şimdi bu ezanı şerifin mübarek ezanın ulgülerleri arasında bu misal anlatılmaz. Bunu ben size gelecek dersinde anlatayım. Ayetlere mana vereyim. Bugün dersi de böyle keselim. Oldu mu muhterem Ama bu misali anlatacağım size. Yani Mesnevi'nin mor sayfasında kadavra olan bir hikayeyi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 Hepsinin ayrı ayrı isimleri ayrı, bir de künyeleri var. Benim için benim için acaba ne dersiniz bunlar içerisinde böyle bir nam, için bir künye filan diye sorunca Nasrettin Hoca hiç düşünmeden "Nauzu billah." demiş. Muhterem şumalar. <gülüyor> evet. Yani onlar kim sen kimsin demek isteği veriyor, geçiyor mesela. Ya ya. Böyle bir Nasrettin Hoca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 Allah Teala ve tekaddes üretleri mutlak ve muhakkak adaleti emreder. Bir, ihsanı emreder. iki, akraba ve yakınlara iyilik etmeyi, infak etmeyi, ihsanını bol bol bezletmeyi emreder. Üç, adalet, ihsan ve infak. Sonra, ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bağı, üç şeyden de menneder